Şükür lazım, teşekkür lazım Allah'a. Değil mi? Hani ben daima size söylerim. Takkeyi verene teşekkür ederiz de takkeyi giymek için başarıran Allah'a secde etmeyiz biz. O kadarından görürüz. Kıçımıza pantolon verene teşekkür ve rükû vardır. Fakat pantolonu giymek için kıçı veren Allah'a secde yoktur bizde. Acayip çok. Halbuki insanlık bunu iktidar ederiz. Hakkında teşekkür etmen. İnsanlığın numunesidir o. İnsanlığın sermayesidir. İnsanlığın bir şerefidir teşekkür etmen. Doğru